Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmid din. Amma ba'd. Değerli kardeşler, İmam Ebuzekeriya Muhyiddin en-Nevvi rahimehullahun Riyadu salihin adlı hadis kitabını şerh etmeye, okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta Babu farklı zühdifi dünya, dünyada zühd hayatı yaşamanın fazileti. Ve alpethi alat tqlul minha dünyalık malda mülkte aşırıya gitmemek o konuda az ileyetinmenin teşvik edilmesi. Ve fadıl fakri ve fakirliğin fazileti babu. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bizlere bu hafta dünyada Hayat yaşamanın dünyanın peşine ardına takılarak ahiretimizi bir kenara bırakıp Rabbimize olan borcumuzu, kulluk borcumuzu, vazifemizi unutarak dünyanın peşinden koşan bir maratoncu gibi yaşamamızın ne kadar tehlikeli olduğunu, bunun allah Teala tarafından istenmeyen bir hayat olduğunu Muhammed ı Nevi bizlere burada zikrediyor. Konuyla ilgili bazı ayet ve hadisleri aldık. İnşallah kalmış olduğumuz yerden hadislerin şerhine devam edeceğiz. 10. hadiste kalmıştık. Ebu Hurayr hadisi. Hatırlarsanız Ebu de rivayet etmiş olduğu Hadiste, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağı kadar altınım olsa diyor, ne yapardım onu üç günden fazla yanımda bırakmazdım. Borç için borçlarımı ödemek için ayıracağım miktardan başkasını Aynen. ne yapardım? Aynen. Dağıtırdım diyor eslat ve İşte Ebu Hureyre hadisi ise onun rivayet etmiş Allahü Teâlâ diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lo kana li mithl uhud zehban. O hut kadar altınım olsa, leserani Allah tamurra ale yathulayalin diyor benim çok hoşuma gider, beni mutlu eder. Allah tamurra <gülüyor> ale yathulayalin üzerinden 3 gün gecenin geçip de ve endiğimin huşeyi üç gün geçtikten sonra benim katımda benim yanımda o hut dağ kadar olan altınımdan hiçbir şeyin olmaması beni çok mutlu eder diyor. Yani onu illa şey un ursi ancak diyor borcum için ayırıp bekleteceğim saklayacağımın dışında onu böyle dağıtmam. Az önceki Ebu Zergıfari rivayetinde de olduğu gibi böyle Allah'ın kullarına, Allah yolunda harcamam beni diyor çok mutlu eder. Bu hadisi İmam Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Yine Ebu Hurayra hadisi 11. hadis Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Unzuru ila men huve esfele minkum Diyor ki aleyhissalatü vesselam Unzuru ila men huve esfele minkum Kendinizden daha aşağıda olanlara bakın. Yani, mal olarak, mülk olarak, toplumdaki yaşantı biçimi olarak diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, şöyle kafanızı yükseklere tutmayın. Bu adamın ne kadar güzel arabası var, bu adamın hayatı ne kadar güzel, ne kadar çok parası var diye bakmayın diyor. Yoksa mutlu olamazsınız. Yani mutluluğun anahtarı burada değil. وَلَا تَنْظُرُوا اِلَى مَنْ هُوَ Diyor ki kendinizden yukarıdakine bakmayın, kendinizden aşağıdakilere bakın. فَهُوَ اَجْدَرُوا اَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Şayet diyor, böyle yaparsanız, bu şekilde davranırsanız, Aleyküm <gülüyor> Allah'ın nimetine, allah Teala'nın sana vermiş olduğu nimetleri hor görmemiş olursunuz. Yani şöyle bir baktığın zaman kendine, allah Teala'nın sana göndermiş olduğu lütuflara şöyle bir baktığın zaman, göreceksin ki, Allah-u Teala'nın sana verdiği nimetleri la tuhsa. sayılamayacak kadar çok. Sağlık vermiş, sıhhat vermiş. En önemlisi iman vermiş. Değil mi? Birçok beladan, musibetten seni afiyette kılmış. Bunları bilerek Allah'ın nimetini ne yaparsın? Takdir edersin, şükredersin. Ama sürekli senden daha iyi yaşayan dünya şartları olarak, güzel yaşayan insanlara bakarsan bu hadisin nefhum muhalefinden muhalifinden de anlaşılacağı üzere ne yaparsın? Allah'ın nimetini hor görmeye başlarsın. Kendi üzerine verdiği nimetler sana yetmez. Hep üflersin, hep üflersin. Bu sefer de kaygın gayretin dünyaya olur. Ahirete olan gayretin, dünyaya olan gayretinin yanında kıyaslanmayacak kadar az olur. Bir yere iş yapmak için geç kaldığında duyduğun rahatsızlık kadar sabah namazını kılmadığın zaman, cemaate yetişmediğin zaman, oruç tutmadığın zaman duyabileceğin rahatsızlığından kat kat fazla olur hale gelir. Bu da neyin işaretidir? Gafletin seni sardığının, gafleti seni büyüdüğünün kalbini istila ettiğinin işaretidir. 12. hadis yine Ebu Hurayr hadisi. Kale ta ise abdud dinar. Kale an, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ki ta ise abdud dinar. Dinarın kulu helak oldu. Dikkat ederseniz aleyhissalatu vesselam paranın kulu olarak dinarın kulu olarak vazfediyor, niteliyor. Yani ona hırslı bir şekilde saldıran onun peşinde ardında koşan onun için helal haram dinlemeyen onu, para için, dinar için her şeyi mübah gören insana Allah, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki "Abdul dinar dinarın kölesi, dinarın kulu. Vel katifeti vel kamisati, kumaş ve abah peşinde koşan da ne olmuştur? Helak olmuştur. Yani dünyalık şeylerin peşinin ardına takılıp ahireti unutan bir insan helak olmuştur. Aleyhisselatü Vesselam bu insanların özelliğini açıklıyor. Kimdir bunlar? Diyor ki in u'tiye radiyye. Kendisine verildiğinde, Allah katından bir nimet geldiğinde onu ne olarak görürsün? Böyle mutlu. Dünyaya böyle gülecükler saçmaktadır. Her şeyden razıdır. Onun için bir problem yoktur. Çünkü hesaplar yerindedir. Cebindeki para güzeldir. Kazancı iyidir. Ve in lem yu'ta lem yarda. Ama kendisine verilmeyince Azıcık imtihana tabi tutulunca bir de bakarsın ki hoşnutsuzluk emareleri ne yapmıştır? Onda tezahür etmeye, gözükmeye başlamıştır. Diliyle söylemeye cesaret etmese bile kalbiyle Allah-u Teala'nın takdirine, kaderine tesahkut ettiğini, böyle kalbinden hoşnutsuzluk gösterdiğini görürsün o insanların. Bizim bulduğu dercesine tavırlar takındığını görürsün. Halbuki yani dinanın kulu olmasaydı, kumaşın kulu olmasaydı, malın mülükün kumaşı olmasaydı bilecekti ki dünya imtihan dünyası. Evet yine Ebu Hurayra hadisi. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh لَقَدْ رَأَيْتُ 70 min اَهْلِ السُّفَّ سُفَّ Biliyorsunuz Medine'de, Mescid-i Nebevi'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bugünkü kabri o zamanki evinin arka tarafında bulunan bir yer. Orada Medine'de evi olmayan, barkı olmayan nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kalan, mescitte ilim taleb eden insanlar. Oraya orada kalanlara da ne deniyor? Ashabus Suffe. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh 70 tanesini gördüm onlardan diyor. 70 tanesini gördüm. Ma minhum raculun alayhi ridaun diyor onların tam bir elbise giydiklerini görmedim diyor. Ya diyor ridası var imma izar ya diyor Tam olarak elbisesi yoktu. Ya izarı vardı, etek, peştemal. Evkise, <gülüyor> ya da diyor, gömleği vardı. Kadra fi a'naqihim. Diyor, elbiseleri ne yapmışlardı? Boyunlarından bağlamışlardı. Boyunlarından aşağıya doğru. Feminha ma yablogu nisfes sâkayn. Kimisinin giymiş olduğu elbise baldırlarına geliyor, diz altlarına geliyor. Ve minha ma yablogu ke'beyn. Kimisinin boynuna astığı bağladığı elbise ayak bileklerine kadar uzanıyor. Yani garibanlık, yokluk. Ama bütün bunlar onların yapmamış, ilim talebinden alıkoymamış. Ebu Hurayra radıyallahu anh hakkında ne deniyor? Açlıktan diyor yere düşerdi, bayılırdı. Ama yine de ayrılmıyor mescid-i nebevi'den. Yine de hadis ezberlemeye devam ediyor. diyor ki Ebu fecmehu bi yadihi kerahiyete an onlar diyor elbisesini boyunlarına bağladıkları zaman aynı şekilde ne yaparlardı tutarlardı ki otururken kalkarken secdeye giderken ne olmasın avretleri gözükmesin bu kadar yokluk var bu kadar fakirlik var Ravahul Buhari وعنه قال Yine Ebu Hureyre rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya, dünya diyor müminin hapishanesidir, sicnidir. Yani mümin bu dünyada özgür ve hürt olamaz. Kadına bakamazsın. Meşru olmayan kadınla haramın olan kadınla ilişkiye giremezsin. Faiz alamazsın. İçki içemezsin. Her şey kısıtlı sana bu manada. Sanki hapiste olan bir insan gibisin. Mesela hapiste olan bir insana baktığınız zaman yani doğal hakkı gibi gözüken şeylerde bile ne yapıyor yok diyor. Ya bahçeye çıkacağım hayır çıkamazsın. Değil mi? Yürüyüş yapacağım hayır şu an yürüyüş saati değil. Çay içeceğim hayır şu an çay içemezsin. İşte müminin de dünya hayatı buna benzer bir bakıma. allah Teala onu imtihan etmek için ne yapmış? Haram kılmış bazı şeyleri. Yasaklamış. Bunu yapmayacaksın. Ve cennetul kafir. Kafirin ise cennetidir. Dünya kafirin cenneti. Her şey mübah. Canı kadın istiyorsa gidip bir kadınla, haram bir kadınla yatıyor. Canı o gün içki içmek istiyorsa gidiyor, içki içiyor. Haram yok onun için yani. Hayatında böyle bir kısıtlama, bir sınırlama yok. İşte bu sebeple İnsanın hayatında asıl alması gereken, ölçü olarak kendine koyması gereken değer ne olması lazım? Allah Teala'nın dini. Ha ben bunu yaparım. Ha ben bunu yapamam. Çünkü Allah Teala bana bunu izin vermiyor. Aklımın üzerinden bile geçirmem. Düşünemem bile. Adım bile atamam demesi lazım. Yani Müslüman düşünmesi gereken, bir kimsenin hali tavrı bu olması lazım. İbn Ömer hadisi meşhur bir hadis biliyorsunuz. 40 hadisi de var. İmam-ı Nevevi rahimehullah'ın 40 hadis adlı eserinde. İbn Ömer diyor ki: "Kâle akade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bimen kibey." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu diyor. Resulullah Abdullah İbn Ömeri, Ömer İbn Hattab'ın oğlunu omzundan tutuyor. Diyor ki: "Kun fi'd-dünya keenneke garibun ev abirü sebilin." Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn-i dünyada bir garip gibi ol. Ev'a biru sebilin. Ya da bir yolcu gibi ol. Seferde olan yolculuğa çıkmış bir insan gibi ol. Yani hepiniz yolculuğa çıkıyorsunuz değil mi? Ne yapıyorsunuz? Mesela yolculuk kısa, kısaysa diyorsunuz ki ya şunu almayayım, bunu da almayayım. Buna da ihtiyacım olmaz, şuna da ihtiyacım olmaz değil mi? Bütün yükünüzü azaltmaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz, ya iki gün zaten gideceğim, geleceğim. Boşuna yük olmasın. Temel ihtiyaçlarınızdan sayılan, vazgeçemeyeceğiniz birçok şeyden bile ne yapıyorsunuz? Vazgeçiyorsunuz. Çünkü yolcusunuz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İbni e, diyor dünyada böyle olsun. Yani aşırı yük altına girme. O kan İbni Ömer radıyallahu anhuma yekûl, Tabi İbn Ömer radıyallahu anhu da e, peygamberden bu nasihati alarak şöyle dermiş. İza emseyte fe la sabah. Geceye çıktığında, geceye vardığında fe la sabah. Sabahı bekleme. Yani sabaha şimdi 5-6 saat var, 7 saat var değil mi? Ya yani ona planlar yapma, planlar kurma. Böyle bir garantin yok. İşte bugün arkadaşlarla konuşuyoruz. Babası vefat etti. Geldik diyor. Oturduk babamla. Beş buçukta oturduk. On buçuğa kadar gece oturduk diyor. Sohbet ettik. Konuştuk. Hiçbir şey yok. Babamın diyor ne hastalığı var. Ne rahatsızlığı var. İlaç dahi kullanmaz. Kendine de diyor çok iyi bakardı. Hatta diyor ki arkadaş. Babaannem diyor 90, kadar, 90 yaşına kadar yaşadı. Hala da hayatta diyor. Babamı görenler de derdi ki diyor o da böyle yaşayacak. Yani kendine çok iyi bakıyor ya. Akşam oturduk diyor. Planlar yaptık. Diğer günler için. 2-3 gün için. 4-5 gün için. Evimize gittik diyor. Gece 2.30'da bir telefon geldi ki babamız can çekişiyor. Birden. Yani sabaha görememiş. İmsak vakti. Den önce gece 2'de 2.30'da. Iki yani yanından on buçukta ayrıldığı babasını... Dört saat sonra abi ölü olarak karşısında görüyor. Halbuki planlar vardı, yapılacak işler vardı, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer'e bu nasihat edince İbn Ömer de bunu anlıyor. Diyor ki: "İza emseyte fela tentazir Geceye girdiğin zaman sabaha bekleme. "Ve iza asbahta fela Sabaha çıktığında o güneş doğup Uyandığında güneşi gördüğünde diyor ki akşamı bekleme. Ve kor min sihatike Bu hastalığın geleceği günlere hazırlık yaparak sağlıklı günlerinde tedbir al. Ve min hayatike li mevtik. Ölümün için de hayatında ne yap tedbirler al. Yani sağlıklıyken yapabileceğini yap. Gençken yapabileceğini yap. Şimdi Türkiye'de tam tersi değil mi? Yaşlılar ne yapıyorlar? Diyorlar insanlar yani. Hele şöyle 40'a gelelim, 45'e gelelim. Hacca da gideriz, namaza da başlarız. i̇bn Ömer diyor ki, radıyallahu anh hastalığını düşünerek sağlığında tedbirini al. Yani çok önemli arkadaşlar. İnsanın gençken allah Teala'nın arşının gölgesinde gölgelendireceği yedi sınıf insanların bir tanesini olmasını istiyorsa, güçlü iken ne Çalışacak. oruçta tutacak. Kur'an'da okuyacak. ezberde yapacak. Evet. Bu hadisi İmam Bukhari'e cevap etmiş. 16. hadis Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd-i radiyallahu anh kal Ce'a racunun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah Diyor ki, bir adam geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve dedi ki, ya Resulallah dol beni ala amel iza amiltu allah ey allah ey bana bir amel göster bir amel öğret onu yaptığım takdirde allah ve insanlar beni sevsin diyor ki resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> dünyada zahit ol dünyada zahit ol yani dünyanın ardına koşma dünyanın senin Hepsi senin olmasıyla olmaması arasında bir fark olmaz. Yani dünya umurunda olmasın, dünyayı kazan, dünyada çalış ama bu senin kalbinde kendine çok büyük yer bulmasın. Zühd hayat yaşa. Allah Resulü Aleyhisselam gibi vahşi sürüyle ganimet var veriyor adam'a. Adam diyor ki bunu ancak biz Allah'ın peygamberi yapar. İman ettim diyor. Ve diyor insanların diyor elinde olanlar hakkında da diyor zühd yaşa. Yani onun bu su var, bunun bu su var, ondan bana bu fayda gelir, bundan bu beklentilerim var. Böyle bir düşünme. Eğer diyor böyle yaparsan insanlar işte seni sever. Bu hadisi İbn-i rivayet etmiş. Bu de Şeyh Albani Rahimahullah Hasan demiş. 17. hadis En-Nu'man ibn-i Beşir radıyallahu anh, ibn khattab, ibn khattab, radıyallahu anh Konuşurken, böyle sohbet ederken insanların dünyalık olarak ne kadar ilerlediklerini dünyalık olarak ne kadar çok zenginleştiklerinden bahsediyorlar. Bugün de öyle değil mi? Bakıyorsunuz mesela insanlara tanıyorsunuz. Diyorsunuz ya bu 3-5 sene önce, 15-20 sene önce o adam ben tanıyorum ya. Zeytini sayıyla alırdı. Üç tane zeytin yerdi. Dört tane zeytin alırdı bakalım Üstüne gelecek sesi yoktu. Şimdi işte maşallah işleri çok iyi. E, namazı kılıyor mu? E, o zaman kılıyordu ama şimdi kılmıyor. Çok duyarsınız böyle insanları. Ömer ibn-i da radıyallahu anh diyor ki tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir açlık var. Yoksulluk var. Dünya henüz önlerine serilmemiş. Fetihler tam anlamıyla gerçekleştirilmemiş. Ganimetler tam olarak elde edilmemiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ediyor. Ebu Bekir vefat ediyor. Ömer'in zamanında futuhat, fetihler genişliyor. Ganimetler gelmeye başlıyor. Yani işin tam anlamıyla böyle semeresinin kaymağının yendiği dönem. Diyor ki Ömer, radıyallahu anh, لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَو۪ي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَعُ بِهِ بَطْمَهُ İlk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl gördüm biliyor musunuz? diyor. Bütün gün boyunca diyor kıvranırdı. Sağa sola giderdi, koşardı, dolaşırdı. Karnını, midesini doyuracak kötü bir hurma dahi bulamazdı. Yani Yok bunu eskiler de anlatıyorlar, dedelerimizle bahsediyorlar. Yoktu diyorlar yani. Şimdi mesela bir giriyorsun markete her şey var. Evinize giriyorsunuz, yiyecek bir şey yok mu dediğinizde yani şöyle dolabı falan açtığınız zaman bir sürü size yiyecek bir şey çıkıyor değil mi? Yani yemek pişirilmediyse yiyecek bir şey yok mu dediği zaman bir sürü bisküviler, işte çikolatalar, meyveler, incirler, üzümler bir sürü yiyecek var. Ya diyorsunuz bunlar mı var? Bunlardan da çok yedik. Sıkılmışsınız, bıkmışsınız. O tokluğu verdiği bir şimalıklık vardır insanda. Böyle her şeyden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Ama mesela bir insan iki gün aç bırakın. Dünyanın en kibar insanı olsun. Önüne el arabasıyla dökseniz pilavı ne yapar? Avuç avuç yer. Çünkü yani mide burada ayrı bir olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün boyunca diyor ne vardı? Yemek karardı da midesini doyuracak bir hurmanın kötüsünü bulamaz diye. Yani. Hurmayı bırakın kötü hurma. Şimdi böyle bazen gidiyoruz Medine'ye falan orada görüyoruz böyle. <gülüyor> yani geçen işte bizim dükkana da getirmiş birisi Irak'tan bir hurma. Hurmalar böyle bakıyoruz yemiyorduk. Ye ye yiyemedik hurmaları yani. O sükkeri varken, Suudi arabistan hurmaları, kaliteli hurmaları varken yiyemedik. Ama aç olsak o açlık insanı ne hale getirir? Yani kurmayı gelsin bir de çekirdeğini kaynatıp şerbet yaparız. İşte Ömer ibn Hattab diyor ki insanlara bak diyor ya ne hale geldiler. Bunda bir iş var. Az sonra gelecek sahabeler korkuyorlar. Diyorlar yani bizden önce ölenler hem yoksulluk çektiler hem bu yoksulluk üzerine öldüler. Diyorlar karşılıklarını inşallah cennette alacaklar. Biz Allah biraz daha yaşattı bu nimetleri gördük. Korkarız ki Allah'a Allah için yapmış olduğumuz şeylerin karşılıklarını burada dünyada alıyoruz. Ahirete bir şey kalmayacak. Endişesindeler. Korkusundalar. Şimdi bizde, bizde ne var? Biz Allah'ın sevgili kuluyuz. İnanışı var. Eğer nimetler geliyorsa değil mi? Diyor hamdolsun Rabbimiz bizi seviyor. Yani belki de ahiretindeki sana saklanmış olan şeylerden yiyorsun. Haberin yok. Tabi aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şey diyor ki Aişe radıyallahu anh diyor ki ma şbi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 ayam mutawaliye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün üst üste doymadı. Yani üç gün üst üste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doyduğunu görmedik diyor yani. Bir gün yiyor, ertesi gün yok. 2 gün, yiyor, üçüncü gün yine yok. Böyle bir şey var, meşakkat var zahmet var. Ve لو <لَشَبِئنَا> diyor ki radıyallahu anha dileseydik diyor doyardık. Walakinnehu kana yu'thiru ala vardı başkasını kendine tercih ederdi. Başka rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ailesinin bir yıllık yiyeceğini sakladığı geçiyor. Ama başka rivayetlerde diyor ki gel gelen olduğu zaman onlara verir dağıtırdı. Aleyhissalatu vesselam. Yine Ayşe radıyallahu anha diyor ki Resulullah'ın evindiriyor. Kaç iki ay geçerdi, orada diyor ateş yanmazdı. Yani yemek pişirecek ateş yanmıyor. Ne yerdik diyor esmedeyin, hurma ve su. Hurma ve su. Arapçada taklip deniyor buna. İki siyah şey, hurma siyah, su ise su renginde. Diyor ki siyah suyun renginden daha baskın olduğu için ne buluyor? Taklip. O ona galip. Çalanarak, kullanılarak bu şekilde ifade edildi. El-esvedeyn. iki kara nimeti yerdik. Yani hurmayı ve suyu yerdik. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh diyor ki bu hadis muttefakun aleyh. tu fi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma fi beyti min şeyin yakuluhu zu kebidin illa şa'irin bir raf li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde hmm. öldüğünde canlı bir insanın Arapçada bu ifadeyi kullanıyor Ayşe radıyallahu bu Zu'kabd ciğer sahibi. Hani biz de deriz ya ciğerim yandı. Türkçe derse böyle geçmiş. Diyor ki canlı bir insanın diyor yiyebileceği yiyecek olarak diyor sadece ne vardı? Yarım Ölçek arpa vardı evde. O da diyor evin bir rafında duruyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o evdeki sahip olduğu mal mülk dünyalık olarak ne var? O arpa var. Diyor ki فَأَكَلْتِ مِنْهُ فَأَكَلْتُ minhu hatta طَالَ عَلَيْيهِ Ayşe diyor ki radıyallahu anh diyor o arpayı alıp alıp ne yaptım? Yedim. Alıp alıp yedim. Uzun bir süre yedim onu diyor. Hadis-sarihler diyor ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi var onda. Yani Birçok olayda anlatmıştık, geçen de anlattık. Cabir'in babası, Cabir İbni Abdillah'ın babası borcunu ödemek, vefat ediyor. Oğlu Cabir babasının borcunu ödemek isteyince Resulullah'ı bostana çağırıyor. Diyor ki hurmaları diyor çuvallara koyun geleceğim. Çuvallara koyuyorlar hurmaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah'ım mabarik, Allah'ım bereketli kıl. Cabir diyor ki, babamın diyor, borçlarını ödedik. Geriye baktık. Hiçbir şey eksilmemiş çuvallardan. Hurmalar olduğu gibi duruyor. Resulullah'ın bereketi sallallahu aleyhi ve sellem. Fekil tuhu fefeni diyor ki Ayşe. Ondan sonra tabii merak ediyor kadıncağız. Baktım diyor ne kadar kalmış. Ölçtüm. Tabi o zaman da terazi yok. Ölçecek bir Ölçtüm bir de baktım ki Ölçtüm, ölçtükten sonra diyor bitti. Yani ölçüyor, ölçtükten sonra diyor tükendi. Bu hadiste muttefakun aleyh hadislerden. 19. hadis. Amr ibn-i Haris Akhi Cuvayriye bint-i Haris Ummu'l-Mu'minin Radiyallahu anhuma kal Ma tereke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ende mevti dinaran ve la dirhaman. Sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde ne dinar ne dirhem bıraktı. Dinar altından dirhem, gümüşten olan para. Valla abden, valla ne bir erkek köle ne bir kadın köle. Valla şey en hiçbir şey. Şimdi insanlar böyle oturuyorlar, konuşuyorlar yeni tanıştıkları zaman. Neyin var? Ne yaptın? Değil mi? Ne eldettin? Ne bırakıyorsun arkada? Yani sanki fazilet buymuş. Adam anlatıyor işte, diyor ki. Vallahi diyor şu falanca diyor İstanbul'un şurasında diyor, beş katlı binamız var. Çalıştık diyor. Şurada diyor arsamız var. Şurada şu var şurada. Adama sorsan sen kaç sene kaza namazın var? Yani namazını kılmadın. Diyor ki, 30 sene kılmadık diyor. 50 yaşında başladık. İşte, Hacca gittim mi ya? İşte gidemedik. Oruç ya oruç da işte ağır geliyor. Yaşlılık hastalık falan. Aslında mahrum olmuş bu adam ama farkında değil. Böyle mal mülk edinememiş Dünyada gariban kalmış insan acıma gözüyle bakan bu insanlar var ya, aslında acınılacak insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey bırakmıyor. Bakın arkadaşlar. Yok. İlla bagletehu'l beyza elleti kâne yerkabuha. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı tek şey, diyor beyaz bindiği katır. Ardından kalan şey bu. Ve silahahu, kullandığı silahı ve ardan ve bir ar arsası. O arsayı da ne yapıyor? Ce'aleha libnissebili sadakaten. Yolda kalmışlara, yolda olanlara, seferde olanlara sadaka olarak vakfediyor, bırakıyor, bahşediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı şeyler bunlar. Hanımının evinde rafta olan bir yarım ölçek arpa ve bindiği katır. Bu hadiste An-Habbab ibn-i Arat, radiyallahu anhu kal, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neltemisu veccallahi ta'ala fe vaka alallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile hicret ettik. Onunla beraber en sevdiğimiz şehirden, beldeden ayrıldık. Allah'ın vechini umarak, yüzünü umarak hicret yaptık. Fe vaka acruna alallah Allah katında ecrimiz sabit oldu diyor. فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا Bizlerden kimisi, az önce söyledim ya, diyor ki, öldü, hicret etti, hicretin akabinde öldü. Allah Teala'nın ona vereceği ecirden, sevaptan, karşılıktan diyor, hiçbir şey yemedi. Yani hesap orada duruyor. Sayıyor şimdi. Habbab İbnül Erad. مِنْهُمْ مُسَابِ بْنُ الْعُمَيْرِ Diyor ki, Musab İbnül Umeyr, o kimselerdendir. Yani, Allah için hicret eden, Hicret ecrini sevabını harcamayanlardan, ona dokunmayanlardan. Yani sahabe böyle bakıyor ya. Qutila yawm Uhud w teraka namira. Uhud günü biliyorsunuz sahabim Ömer radıyallahu anh Uhud'da şehit edilenlerden bir sahabe. Öldüğünde diyor bir namira. Renkli yünden yapılmış, yünden dokunmuş renkli bir elbise arkada diyor bıraktığı bir el, bu elbisesi vardı. فَكُنَّ اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ Bu elbiseyle başını örttüğümüzde ayakları diyor ortaya çıkıyordu Yani elbise küçük. وَاِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ Ayaklarını örttüğümüzde de başı ortaya çıkıyor. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهُ وَاَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَهِ شَيْءًا مِنَ الْإِذْخِرِ Diyor ki, Habbab ibn-i Arad, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Musab'ın başını örtmemizi, açıkta kalan ayaklarını da Mekke'de yeten çalı kokusu olan bir bitki. Diyor Mekke çalısıyla, güzel kokulu o çalıyla diyor ne yapmamızı emretti? Ayaklarını da onunla örtmemizi emretti. فَمِنَّا مَنْ Bizlerden kimilerinin de diyor semeresi yani meyvesi aynat, olgunlaştı, kızardı o meyve ve diyor ne yaptı onu topluyor. Ya, kimimiz dünyada bunun karşılığını görüyoruz. Kimimiz de diyor korkuyor yani sadece. Acaba bunun karşılığını biz dünyada mı alıyoruz? Çok önemli arkadaşlar. Yani her şeyin yolunda gitmesi her zaman kul için hayra alamet değil. Daha önceden söylemiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi kulun Allah'a isyan etmesine rağmen, günah işlemesine rağmen allah Teala kula veriyorsa bilin ki diyor o nedir? İstidraçtır. Sen Allah'a isyan ediyorsun. Haramları çiğniyorsun. Ama allah Teala sana yağdırıyor. Allah-u Teala sana veriyor. Her şey ile. Diyor ki bil ki o istidraç. Sen yavaş yavaş fıskında, fucurunda ne yapıyor? İlerletiyor. Farkında olmalı. 21. hadis Sehel i̇bn Saad Es-Sa'idi diyor ki قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لو كانت الدنيا ta'dulu عند الله cenâhaba Allah katında şayet dünya sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı, bakın sivrisineğin kanadının değeri var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Allah katında diyor, dünyanın değeri bu kadar olsaydı Masak kâfiren منها şerbe tâ Kafire Kâfire ne yapmazdı. Bir damla su içirmezdi. Demek ki dünyada dünyanın Allah katında Sivas'ın kanadı kadar dahi değer yok. Kulavutlarımızı. 22. hadis Ebu Hureyre hadisi. Kâle semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Buyururken işittim. Ela inned dunya Diyor ki dünya mel'undur. Allah katında buz edilen seni Allah yolundan alıkoyduğu için seni Allah yolundan alıkoyuyor ise Allah'a yakınlaştıracak olan amellerden geri düşürüyorsa bu dünya bil ki Allah Resulü'nün söylediği bu sözle mel'undur. Mel'unun <mülüyor> mafiha ve seni Allah'tan alıkoyduğu için içindekiler seni meşgul ettiği için içindekiler de mel'undur. İlla zikrallahu Teala ama diyor ki Allah ne istisnası var? Dünyanın içindeki melun olmayan, mübarek olan şeyler nedir? İlla zikrallah. Allah'ın zikri. Allah'ın zikri. Ve ma valahu ve allah Teala'nın sevip saydığı, seni Allah'a yaklaştıran ameller. Ve alimen ve mutaallimen. Ve alim olan ve mutaallim. Öğrenen. İlim öğrenenler hariç. Bu dışındaki her şey bil ki melondur. Biliyorsun ki, biliyorsan ki dünya hayatı seni Allah'a yaklaşmaktan, Allah'a zikretmekten alıkoyuyorsa, Allah Resulünün dili söylediği sözler melondur. Bu hadis İmam imamimizim rivayet ettiği bir hadis. 23. hadis Abdullah bin Musa diyor Allahu anhu kare Resulullah sallallahu aleyhi sallam. Resulullah sallallahu aleyhi sallam diyor ki la tak avdaya dünyada daya edinmeyin bu ne demek baya bu diyor ki yani bahçe Bostan ondan sonra karya köy bu fatır bufi dünya Böylece ne yaparsınız dünyaya bu mail edersiniz bu mutlak olarak değil ama bu, bunun bir sonucuysa, bu şekildeyse evet. Şimdi insanlar öyle değil mi? Adam sabah bir çıkıyor evden. Akşam eve gelene kadar ayağından ayakkabısı çıkmamış. Namazlar gitmiş. Allah' zikretmemiş. Şöyle bir kenara geçip sabah akşam zikirlerini okumamış. Bir sürü haramdan karşı karşıya kalmış. Onlara dur dememiş. Hayır diyememiş. Ondan sonra dünyaya meyil etmiş. Yarın aynı hayat, öbürkü de aynı hayat diyor ki Allah'a sığınırım. Böyle yapmayın yani. Bu, bu böyle bu sonuç olacaksa zarardasınız. Bu Buhari İmam Tirmizi rivayet etmiş. İbn Albani bu hadise sahih diyor. 24. hadis. Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu anh قال: مر علينا رسول sallallahu aleyhi ve sellem ve نحن نعالج خصاً lana Abdullah İbn Amr İbnü'l As diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımızdan geçerken uğradı. bizler diyor ne yapıyorduk? Şeker kamış tarzı şeyler vardı ya neden yanlara ee, duvarları yaparlardı eskiden, çatıları yaparlar hasır. Diyor ki hasırdan diyor yapmış olduğumuz bir ne vardı? Evimiz, ev diye ifade ediyor onu diyor tamir ediyorduk. Resulullah, Resulullah diyor bizi gördü. Dedik ki diyor, "Ma Ne yapıyorsunuz? Hayırdır?" Diyorlar ki kadvaha yani bu bu ev çürümeye yüz tuttu. Tamir ediyoruz. Fe nahnu Biz de tamir yapıyoruz onu." dedi diyor. Dedik. Ve qale ma ara al amra Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buradaki El-Emir ifadesiyle hadisi işaret edenler diyor ki, ölüm. Diyor ölüm, sizin şu yaptığınız işten daha hızlıdır. Yani size daha yakın. Bir rivayette diyor ki, duvarı şey yapıyorduk. Sıva yapıyorduk. Eskiden dualar, duvarları neyle yaparlar? Çamurla ne yaparlardı? Sıvarlardı. Bir rivayette de öyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ölüm diyor. Bu, yani siz bunu ölüm, size gelecek olan ölüm, bu duvarın eskimesinden daha çabuk olacak. Bugün de öyle değil mi? Şimdi ev alıyorsun. Adam gidiyor. 40 yaşına gelmiş. Ev alıyor. O ev, o adamın ölmesinden daha çok süre ne yapacak? O, sürecek. Yani ölüm o adama o evde gelecek. Ama o ev, o adamdan sonra da devam ede gelecek. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ölüm sizin şu duvarın e, tamiri ettiğiniz duvarın çürümesinden, eskimesinden daha hızlı. Dikkat edin. Yani sizlerden biriniz az sonra ne yapabilir? Ölebilir. Bu hadisi İmam Tirmizi, İmam Ebu Dav rivayet etmiş. 25. hadis Kâb İbni İyad radiyallahu anhü kâl Semî'tu Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, İnne li kulli ummetin fitne Diyor ki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Her ümmetin bir fitnesi vardır. وَفِتْنَةُ اُمَّتِي الْمَالِ Ümmetimin fitnesi, fitnesi ise maldır. Gerçekten öyle arkadaşlar. Yani insanlarda bakıyorum çevreme, sağma, soluma ibadette olan eksikliklerin bir sıkıntısını çeken insan sayısı çok az. Allah'a itaatte olan eksikliklerin sıkıntısını çeken insan sayısı çok az. Ama yani adamda böyle bir para kazanma yoksa mal mülk edinememişse onun vermiş olduğu sıkıntı, utangaçı daha çok. Adama sorduğun zaman böyle utanıyor adam. Konuşamıyor, dili tutulmuş. Bu hadis imam İmam rivayet etmiş. 26. hadis bu vaktaki Ebi Amr. Buna diyor Ebu Abdullah da denir. Yukalu Ebu Leyla da denir. Osman İbni Affan radiyallahu anh ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, leysel İbni Adem fisi ve hadihil khisal İbn Adem'in diyor bu dünyada diyor ancak diyor şu şeyleri edinme hakkı vardır yani bunlar ona yeter. Beytun yeskunuhu konuhu içinde oturacağı bir ev. Savunu yari avretahu avretini örteceği bir elbise. Ve cilful kubzi diyorlar ki cilful hubz yalın ekmek yani böyle tepsiye konulup üzerine e, yavan ekmek. Walma ve su yani dünyadaki şeyin senin bu diyor. Stone. Dünyadaki hakkım bu. Ee, ne yapacağız? Yani nasıl geçecek bu dünyanındaki vakit? Şimdiki çağda, modern çağda işte internetle, cep telefonuyla mal peşinde koşmakla, para kazanmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı, onun istediği hayat Allah-u Teala'nın istediği hayat ne? O mâ halaktul cinne vel insi illâ li yâbudun cinleri ve insanlar. ancak bana ibadetle i̇badet geçecek. İstiğfarla geçecek. Gecenin az uykuyla geçecek. Ravahut Tirmizi. 27. Hadis Abdullah bin i Şehir Ennehu kal Eteytun sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yakra. Diyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. O diyor Elhakumuttekâthur Çokluk Dünya malında Çoluk çocukta Çokluk diyor Allah sana. Siz ne yaptı? Meşgul etti. Alı koydu, Oyaladı. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet okurken Ya kul adam mali mali. İbn Adem dedi ki malım malım yani mal kazanmak istiyor İbn Adem oğlu. Wa hal laka ya ibn adam min malika illa akalta fa Allah Teala yani Allah Resulullah diyor ki ey Adem oğlu. Ey de insan senin diyor malım malım dediğin şey yediğin ve hazmettiğin. Ev lebiste fe ebleyt. Giyip eskittiğin. Ev <gülüyor> tasaddakta. Allah yolunda harcayıp önden gönderdiğinden başka bir şey değildir diyor mal. Öyle değil şimdi? Mal dediğim nedir arkadaşlar? Zengin adamın yaptığı şey ne? Kazandığı o, o savaş sonucu, o yalanlar, o faizler, o haramlar sonucu kazandığı parayla ne yapıyor? Yemek yiyor değil mi? Sonra gidiyor Ekrem okumunla lavaboya, tuvalete onu atıyor. Ne yapıyor ya canı geçerken bir elbise çekiyor. Ay ne güzel bir gömle. İyiyiz gidiyor. Dünya ya odur ya budur ya da nedir? Ahiretini hazırladığın bir sadakadır. Bu hadise İmam Müslim rivayet etti. 28. hadis. Abdullah ibn-i Mugaffel radıyallahu anh kâle racunun nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah vallahi inniyle uhibbuk. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki seni seviyorum." Unzur ma za taqul. Deki diyor ne, ne diyorsun? Yani bana bir nasihatta bulun. Vallahi innî le uhibbuke. 3 merat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Unzur ma za Sen ne diyorsun? Yani dediğinin, ne dediğinin farkında mısın? Yani bu bu iddia önemli bir iddia. Adam üç defa tekrarlıyor. Tekal in kunte tuhibbuni عدة للفقر تجفاف diyor fakir beni seviyorsan eğer beni seviyorsan diyor fakirliğe hazır ol fakirlik zırhını girmeye hazır ol diyor تجفاف farisilerin farsların farsların giymiş olduğu bir savaşta kendini korumak için giymiş olduğu bir zırh diyor ki beni seviyorsan eğer fakirliğe alış hazır ol fe الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه <gülüyor> beni sevene diyor. Fakirlik öyle hızlı diyor gelir ki selin diyor sel başladığı zaman akmaya sonuna diyor ulaşmasa ne kadar hızlı olur süratle gider. Sel buradan bir başlar hop varacağı noktaya hemen ulaşır. İşte fakirlik de diyor ona o şekilde gelir. Şekalbani Albani bunun bu lafızlarla zayıf olduğunu söylüyor. Ancak buna yakın lafızlarla sahih bir rivayet var. Aleyhisselatü Vesselam Ispür Ey Ebu Sa'id Ey Ebu Sa'id diyor. Sabret. فَإِنَّ <gülüyor> Zira diyor, beni seven insana diyor fakirlik öyle hızlı gelir ki bir selin diyor, bir selin dağın tepesinden diyor akması gibi. وَمِنْ أَعْلَ الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِه۪ Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seven, onun sünnetine uyan, genelde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi ne olur? Fakir olur. Çünkü haramlar... Onu bırakmaz. Bu lafız yani İmam Nebevi Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu lafız zayıf. Sahih olan lafız ise bu. 29. hadis kab ibn İbn-i Malik radiyallahu anh'u kâli kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ zi'bâni câ'i'âni ursilâ fî gânemin bi'efsede lehâ min hırs il mer'i alal mâli ve şerefi lidînihî Diyor ki bir koyun sürüsüne gönderilen koyun süresine dalan iki aç kurtun vereceği zarar kulun diyor mal ve şeref hırsıyla dine vereceği zarardan daha büyüktür. Bu hadis sahih hadis. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Yani insanın dünya hırsıyla makam, şöhret, şeref hırsıyla Allah'ın dinine diyor, vermeye çalıştığı, verdiği zarar, öyle büyük zarardır ki, yani tabii kul kendi dinine zarar veriyor böylece. Yani Allah'a e, dindar olması gerekirken, abid olması gerekirken, secde etmesi gerekirken, oruç tutması gerekirken, haramdan kaçınması gerekirken, dünya malına olan sevgisi, paraya olan sevgisi, şahana şöhret olan sevgisi, onun dindarlığına, Allah katında olması gereken dindarlığına öyle zarar veriyor ki diyor, bu zarar Koyun sürüsüne bırakılan iki aç kurtun vermiş olduğu zarardan daha büyük bir zarardır. 30. hadis Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu kal Na'me Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala hasir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üzerinde uyumuştu. Fekame ve kad essere fi cembihi. Kalktığında gördük ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yan tarafı ne olmuş? Hasır izleriyle gizlenmiş. Yani hasırın izi çıkmış. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yatak aldık diyoruz şu kadar paraya. Çok güzel diyoruz. Sağa dönüyoruz. sola dönüyoruz. Rahatız. Elimizi ağrıtmıyor. Değil mi? Diyoruz. Üç sene sonra değiştirmek lazımmış bunu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hasırda uyduğu tarafı hasırdan etkilendi. Hasırın izi çıktı. Sakul ya Rasulullah ki ey Allah Rasul sana bir döşek şimdi yani düşünün halı var şimdi şurada halının üzerinde yatın uyuyun desek herkes der ki ya bir döşek alalım diyor ki ey Allah sana bir döşek verelim döşek yaptıralım bak hele mali dünya yani ben ve dünya dünya umurumda değil diyor istirsel. dünyadan ne yapacağım ki yani ma dünya illa kera diye ben ve dünyanın misali bir ağacın altına diyor gölgelenmek için girip orada dinlenen sonra oradan ayrılan bir insan gibidir. Gerçekten de öyle bakın dünyadaki babalarınıza, analarınıza, dedelerinize, eşinize, dostluğunuz arkadaşınıza bir varmış bir yokmuş. Değil mi? Ya yani şunu yaptı, bunu yaptı. Evet, e, ne oldu? Ayrıldı, gitti. Bu hadisi imam Tirmizi rivayet ediyor. Ebu Hurayra 31. hadis. قال, قال sallallahu sellem, ال بخمس بخمس Bu da bir müjde. Fakirler zenginlerden önce cennete 500 yıl önce gelecekler diyor Ama nasıl fakir? Yani Allah Teala'nın kendisini fakirlikle imtihan edip sabretmeyi bu fakirliği bir fırsat bilerek vaktini ibadete ayırdığı bir fakir. Bu hadiste İmam Terimiz'i rivayet etmiş. 32. hadis i̇bn Abbas ve Omran İbn-i Hüseyin <gülüyor> radıyallahu anhuma anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem ittala'tu fil cenneti feraitu ekter ahliyel fukara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennet ehlini gördüm. Cennet halkını gördüm. Onların çoğu fukara idi diyor. Fakirlerdi. ittala'tu fil nar ateşe baktım. Ateşe girenlerin çoğu da akser ehliha nisa Kadınlar. Çoğu çok kadınlardı muttafakun <gülüyor> aleyh 33. hadis Usam bin Zeyd radiyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal qumtu ala babil cennet diye nebi sallallahu aleyhi ve cennet kapısında durdum cennet kapısına dikildim fe kana amatu men dakhalaha al-masakin bir de baktım ki cennete girenlerin çoğu kimler miskinler yoksullar. Ve <gülüyor> ashabul ced mahbusun. Diyor Kâriye Resulullah ashabul ced zenginler mahbus tutuluyorlar. Henüz daha yok. Önce kimler giriyor? Fakirler. Çünkü zengin adamın genelde yani bu genel ifadesi bütün zenginleri kapsamaz. Ama genelde böyledir. Zengin ne yapmıştır? O parayı elde etmek için yalan dilinde su gibi akmıştır. Başkasının hakkı çiğnemiştir. Faiz yemiştir. Değil mi? Mahbuz. Şimdi nasıl böyle sen yolun kenarında duruyorsun böyle makam arabaları geçiyor vızır vızır. Cennette de o şekilde. Miskinler, zavallılar, yoksullar giriyor. Zenginler bekliyorlar orada. Bakıyorlar. Onlar bu seher bakacaklar. Diyor ki Aleyhisselam. Gayrı sahabenler kat umire bihim ilenler. Ateşe girmesi emrolunanlar ise diyor, nereye? Haydi bakalım, ateşe cehenneme. Ama zenginler önce bekliyorlar, kim girsin içeri? Miskinler, şu zavallılar, yoksullar bir girsinler. Bu hadis muttefakun aleyh. Bu Bap'taki son hadisimiz arkadaşlar. Ebu Hureyre hadisi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyor. أَسْتَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا şairun كَلِمَةُ لَب۪يدٍ Şairler arasında Şairlerin söylemiş olduğu şiirlerin arasında diyor. En doğru şiir Lebit i̇bn Rabia. Lebit diyor ki Peygamber Lebid'in söylediği şu sözlerdir. Şu mısralardır. Lebit i̇bn Rabia Kureyşli, Mekkeli. Kureyş'in ileri gelenlerinden bir şair. Müşrik iken de, Müslüman iken de şerefli böyle bir adam. Yani Top, yaşadığı toplumun içinde prestiji olan, değeri olan bir adam. Hatta diyorlar ki diyorlar ki onun hakkında Müslüman olunca Kur'an'ı duyuyor, Kur'an'ı okuyor, şiir okumayı bırakıyor. Diyor ki Allah'ın kelamını varken şiire ne gerek var? Genelde insan niye şiir okur? Yani edebi bir zevk almak için bir bakıma değil mi? Böyle yani genelde şairler o, o şekilde bakarsın fitne olmuştur birçok şiire. Şaire şiiri bütün vaktini onunla ne yapmıştım doldurmuştur. Onun için rivayetlerde geliyor sizlerden birinizin diyor, içini irinle doldurması, şiirle doldurmasından daha hayırlıdır diyor. Bir rivayette. Aleyhisselam bundan neyi kast ediyor? Şarihler ne diyor? Bizler biliyoruz ki Resulullah şiir de okumuş. yeri gelmiş. Yani bugün de birçok fitne birçok Müslüman şairin de fitnesi olduğu gibi adamlar şiirle oturup şiirle kalkıyorlar. Bakıyorsun ki hayatlarını okuyorsun diyorlar bazen namaz da kılmazdı. O anda şiir mısraları gelsin diye Bakıyorsun sigara yakıyor. İşte böyle adam hakkında denmiş. Yani o adamın içini diyor şiirle doldurması ile irinle doldurulması kıyaslanırsa irin içmesi yani. İrin içmesi daha hayırlıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şiir geceleri düzenleniyor. Şarkılar. Ondan sonra ee, haram olan şeyler. Adam e, Sabahtan ak akşamdan sabaha kadar oturuyor aklına bir mısra şiir yensin. Sabah namazını kılmadan yatıyor. Bu adam hakkında. Ne demiş bu Lebit Lebid bin Rabi'a diyor ki: "Ela şey'in ma halallah Şiirinde diyor ki: "Allah'ın dışındaki her şey batıldır." Lebid aynen böyle söylüyor. Tabi bu şiirin baş tarafında da Lebit şöyle diyor. Diyor ki: "Vekullu ne'imin la muhale tezairu." Her nimet kesinlikle zail olacaktır. Her nimet kesinlikle gidecektir. Zail olacaktır. Na'imun fid dunya gururun ve hasrete. Dünyadaki nimet, dünya nimetleri nedir? Gururdur, gururlanmadır ve hasret, hüsrandır. Fu'ayşika dunya muhalun ve batil. sen dünyadaki bu dünya hayatın nedir genelde? fâtıl olan şeylerledir. Onun peşinden de diyor ki: "E lâ kullu şey'in mâ her şey bâtıldır, fani'dir, boşa gidecektir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, işte Lebid'in bu sözünden başka şiir tanımam diyor. Yani şairlerin diye söylediği en doğru söz budur. Gerisi fasafis oya yani, anlayacaksın. Evet, bunlarla yetinelim. Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir bahse geçeceğiz. Allah Teala bizleri bu hadislerden, bu ayetlerden, bu hadislerden istifade edenlerden eylesin. Öyle. Dünya sevgisini doğru teraziye koyup doğru teraziyle tartanlardan eylesin. Bugün birçok insan yani dünya ile din <gülüyor> aleyküm selamüullahi <gülüyor> <gülüyor> ve dünya dünyası ve dini bir tarafa koyduğu zaman, çatıştığı zaman bakıyorsunuz ki önce dünyasını tercih ediyor. Değil mi? Maalesef biz de onlara diyoruz ki Lebid'in Peygamberimizin söylediği gibi Lebid'in şiiri Ela kullu ela kullu şeyin ma halallah batil. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve